Amma ba'du فَإِنَّ أَصْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral وَكُلَّ muhdathatuha wa وَكُلَّ muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar Allahumma shrah ee, anlatmaya çalışmıştık Allah'ın imkan verdiği kadarıyla. Raşiye suresinde hatırlıyorsanız iki tane insan tiplemesi anlatmıştık. Bir yüzü zillet içerisinde olan Rabbine karşı dünyada tekebbür etmiş, onun emirlerine boyun eğmemiş olan bir insan anlatmıştık ve onun varacağı yeri anlatmıştık, onun yemeğini, içeceğini, içinde bulunduğu hali anlatmıştık. Bir de bunun yanında yüzü parıldayan Allah Azze ve Celle'nin kendisini nimetlendirdiği. Dünyada Allah'a karşı zillet içerisinde olan, Allah'ın emirlerine boyun eğen bir kulun kıyamet günündeki halini anlatmıştık. İçinde bulunduğu güzellikler, nimetler, akla hayale ermeyen, aklın hayalin anlayamadığı, anlayamayacağı güzellikler. Bir de bunları anlatmıştık. Bugünkü dersimizde ise inşallah Allah nasip ederse Tarık suresini işleyeceğiz. Biiznillah. Şimdi surenin girişinde bu sure tabi biliyorsunuz Mekki olan bir sure çünkü Nuzul sırasına göre gittiğimiz için daha Kur'an-ı Kerim'in neredeyse vahyin birinci yılında, vahyin ilk başlarında gelen ayetleri e, tefsir etmeye çalışıyoruz. Allah Azze ve Celle ayet-i diyor ki وَالْسَمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَالطَّارِقِ الْنَّجْمُ الْثَاقِبِ Göğe ve yıldıza, göğe ve tarığa and olsun diyor, yemin olsun. ''Sen o Tarık'ın ne olduğunu nereden bileceksin?'' diyor. ''O Tarık parıldayan bir yıldızdır.'' diyor Allah Azze ve Celle. ''Işık saçan, parıldayan bir yıldızdır.'' diyor. Şimdi burada yine önceki derslerimizde dikkat çektiğimiz bir nokta var. Allah Azze ve Celle yine surenin girişinde bir şeylerin üzerine yemin ediyor. İnsanların azametini, insanların büyüklüğünü kabul ettiği bir şey yemin ediyor. Ve özellikle de Mekkeli müşriklerin Allah'ın yarattığına inandıkları şeylere yemin ediyor. Hatırlıyorsanız demiştik, Kur'an'ın usubundan biri de nedir? Müşriklerle Müslümanlar arasındaki müşterek noktalar tespit edilir. Yani onlarla bizimle beraber neye inanıyorlar? Bunlar tespit edilir ve bundan sonra ne yapılır? <gülüyor> Bunlar tespit edildikten sonra da insan bunları zikrederekten anlatmak istediği gerçekleri müşriklere anlatır. Yani bir noktayı müşriklere anlatmak istiyorsak eğer, Önce aradaki müşterekleri seçeriz. İşte Allah önceki ayette neyi seçmişti? Deveyi, dağı, gökyüzünü ve yeryüzünü. Bunlarla müşriklerle biz müttefikiz. Allah az ve celle'nin bunları yarattığına dair. E bunları yaratan Allah'sa, bunların dışında her şeyi yaratan Allah'tır. Eğer böyle bir vasıfa sahipse, o zaman şükür nimet verene yapılır. Aracıya yapılmaz. Yani bize işte müşriklerin anladığı gibi vasıta olarak inandıkları işte putlara, salih insanlara değil de ibadetin hepsi Allah'a yapılır. Veyautta yaratan Allahsa, bu kadarını göğü yeri, her şey yaratan Allahsa, bunlara hükmeden Allahsa, bizim hayatımıza hükmetmesi gereken de Allah'tır. Genelde bu noktalara ulaşıyor Allah Azze ve Celle. Burada da yine Allah Azze ve Celle yıldıza ve göğe yemin ediyor ve demiştik ki gökyüzü her taraftan her insanın azametine inandığı Allah Azze ve Celle'nin kudretini kendinde müşahede ettiği Allah'ın mahlukatındandır. Bundan dolayı Allah surenin girişinde vesme-i vattarik diyor. Göğe ve Tarık'a yemin olsun diyor. Daha sonra gök bilinen bir şey, fakat Tarık herkes tarafından bilinen bir şey olmadığı için Allah azze ve celle diyor ki: "Sen Tarık'ın ne olduğunu nereden bileceksin ey Muhammed?" Yani kim sana bildirmiştir ki Tarık nedir? Aleyhissalatu vesselam En necmüs diyor. O öyle bir yıldızdır ki diyor Allah azze ve celle, ışık saçar veya da şeytanlar kendisiyle taşlanır diyor. Bu selefin veyahut da sahabenin tefsirinde ihtilaf ettiği bir ayettir. Yani ennecmus sakib ne demektir? Ee, kimisine göre parıldayan yıldız demektir. Kimisine göre şeytanların taşlandığı yıldızlar demektir. Kimisine göre şeytanların taşlandığı ateşli toplar. Ateşli yıldız yani ateşli top manasınadır. Hatırlıyorsanız biz daha önce e, demiştik ki Allah azze ve celle gökyüzünde yıldızları yaratmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah Azze ve Celle yıldızlara dikkat çekiyor. Tefsir dersinde değil. Ee, Sayı Müslim'de anlatmıştık bunu. Ve demişti ki, bunun sebebi de Allah Azze ve Celle gökyüzünü yıldızlarla süslemiştir. Yani gökyüzünün süsleri özellikle gece olduğu zaman yıldızlardır. Ve Allah Kur'an-ı Kerim'de yıldızların ne için yaratıldığını bize sayarken, yıldızların üç şey için yaratıldığını söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Birincisi nedir? Birincisi yıldızlar, gök yüzünü süslemesi içindir. Ve lakad zeyennas sema'ed dunya Biz gökyüzünü şeylerle, yıldızlarla süsledik diyor. Lambalarla süsledik diyor Allah azze ve celle. Bunun içerisine giren en belirgin şey de yıldızdır. İkincisi yıldızlar şeytanların taşlanması içindir. Peygamber aleyhissalatu vesselam gelmeden önce şeytanlar veyahut da cinler gökyüzüne otururlardı. Allah azze ve celle ile meleklerin arasındaki konuşmalardan ne çalabildilerse bunu çalarlardı ve getirip yeryüzündeki kahinlere bunu söylerlerdi. Peygamberimiz dünyaya geldiği zaman veyahut bir rivayete göre ona peygamberlik verildiği zaman aleyhissalatu vesselama artık cinler veyahut şeytanlar taşlanmaya başladılar. Hatta <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de cinlerin dilinden biz diyor orada bazı oturaklara otururduk ama bundan sonra kim orada oturursa kendi için gönderilmiş özel bir ateşli top buluyor diye cinler birbirlerine bunu haber veriyorlar. Üçüncüsü ise Allah Azze ve Celle yıldızları gece insanlar kendileriyle yol bulsunlar diye yaratmıştır. Allah Azze ve Celle diyor ve bin nejmihum Onlar yıldızlarla yollarını bulurlar diyor insanlardan bahsederken. Ve Bukhari katadeden rivayet ediyor. Yıldızlar diyor üç şey için yaratılmıştır. Bu üçünü saydım üç özelliği sayıyor. Gökyüzünün süslenmesi, şeytanların taşlanması ve insanların yıldızlarla ee, yollarını bulması. Kim bunun dışında bir şey söylerse eğer diyor Katade. Yani kim bu üç şeyin dışında bir şey söylerse muhakkak ki boş konuşmuştur, nefsini yormuştur ve İslam'daki nasibini kendi eliyle yok etmiştir diyor. Şimdi bunu ne için söyledim? Yıldız konusu yani Allah Azze ve Celle yıldıza yemin ediyor ya. Yıldızın bir ihtişamı var. Yıldız konusu geçmişteki insanlar için de fitne olmuştur. Günümüzdeki insanlar için de fitnedir. Mesela Hazreti İbrahim'in toplumunu düşünün onun toplumunda insanlar yıldızlara ibadet edenler vardı. Aynı şekilde Peygamberimizin geldiği dönemde bir grup insan yine yıldızlara ibadet ediyordu. Çünkü yıldız, gece karanlığında insanın biçare olduğu yerde insana yol gösterdiğinden dolayı insanoğlu onun olagan üstü bir güce sahip olduğuna inanıyor. Veya o günkü toplumda şöyle bir anlayış vardı. Yıldız kaydığı zaman yeryüzünde büyük bir olay gerçekleşmiştir. Hani ya bir büyük adam doğmuştur veya büyük bir adam ölmüştür gibi bir anlayış vardı. Veya da onların döneminde insanlar yıldızlara bakıp da insanların kaderi hakkında konuşurlardı. Mesela diyelim kendileri için isimlendirdikleri bazı yıldızlar vardı. Bu yıldızları gözlemlerdi insanlar ve derdik işte senin bu hafta işte haftan böyle geçecek veya ayın böyle geçecek veya senen böyle geçecek diye. Aynı bugünkü müşriklerin işte gazete kenarlarındaki burç meselesinin aynısıdır bu. Yani bunlar da kendilerine göre işte yengeçtir. Işte Kovadır, işte bu benzeri e, isimler bulmuşlar bazı yıldızlara ve ne diyorlar bunlara mesela? Bunlarla insanların kaderini belirliyorlar. İşte sen şu tarihlerde doğduysan bu, bu burca giriyorsun, bu burca girenlerin bu haftaki hayatı nedir? Bu burca girenler işte bu haftan stresli geçecek, şöyle olacak, böyle olacak diye. Ve ben Müslümanım diyen kendini İslam'a nispet edip de İslam'ın kendisinden beri olduğu insanlar da <gülüyor> ne yaparlar? E, bu yıldızlara bu şekilde itikad, itikad ederler. Veyautta mesela eski insanlarda hatta Müslümanlar dahi böyle bir hataya düşmüştür. Yıldızların yağmur yağdırdığına inanılırdı. Mesela işte sahih bir rivayette Allah ve Celle, Peygamberimiz diyor ki Allah Azze ve Celle dedi ki esbha min ibadi mu'minun bi ve kafirin bi. Benim kullarımdan bazıları bana mümin olarak sabahladılar, bazıları da kafir olarak sabahladılar diye. Ne için söylendi bu söz? Peygamberle beraber bir seferde gecelediklerinde yağmur yağıyor. Bazıları diyor ki falan yıldızla bize yağmur yağdı. Bazıları da diyorlar ki işte Allah azze ve celle'nin ve rahmetiyle bize yağmur yağdı. Yani bu yıldızlarda veya insanların ulaşamadığı ve çok insanlara faydalı olan şeyler tarih boyunca insanlar için fitne kaynağı olmuştur. Ve Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de sürekli neyi bunları çürütmeye çalışır. Bunları biz yarattık. Bunlar tamamen bizim kontrolümüzdedir. Bunlar kendi başına kimsenin hayatına yön vermezler. Bunlar benim istediğim şekilde, benim yarattığım yörüngede, benim onlara emrettiğim şekilde hareket ederler diye Allah Azze ve Celle sürekli bu itikadı e, Müslümanlara yerleştiriyor. Onun için ne diyoruz? Yani yıldız noktasında, yıldız bu üç şey için yaratılmıştır. Kim bunun dışında yıldızlarla bir iş yaparsa, ister fal baksın, ister burç belirlesin, ister işte e, onun e, kainatta etkili olduğuna inansın. Bunlar hepsi nedirler? Bunlar hepsi şirktirler. Ve bunlar Allah'ın yıldızı kendisi için yarattığı şeylerden kesinlikle ve kesinlikle değillerdir. Daha sonra Allah yıldızı bize tanıttıktan sonra yemin ettiği yıldızı bize tanıttıktan sonra in <gülüyor> kullu nefsil lamma aleyya hafiz muhakkak ki her nefsin üzerinde onu gözetleyen, onu hafzeden bir koruyucu vardır diyor Allah Azze ve Celle. Her nefsin üzerinde onu gözetleyen ne vardır? Her nefsin üzerinde onu gözetleyen bir koruyucu vardır mutlaka. Bu Kur'an-ı Kerim'de çokça tekrar edilir. Yani insanların başıboş olmadığını, sürekli insanlardan sadır olan bütün fiillerin kayıt altına alındığını, Allah azze ve celle'nin bunları bir gün insanın karşısına çıkaracağı gerçeği sürekli insana telkin edilir Kur'an-ı Kerim'de. Ta ki başıboş çok affedersiniz hayvan fıtratlı bir insan değil de bilinçli, sorumluluk duygusu olan ve ne yaptığını bilen, düşünen ve akleden bir insan oluşabilsin diye. Bakın mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle müminlere yönelik ne der? İnne aleykum leke inne aleykum Muhakkak ki sizin üzerinizde sizin yaptıklarınızı hıfz eden kiramen katibin vardır. Yazı yazanlar vardır diye. Allah azze ve celle mesela Kur'an-ı Kerim'de müminlere "Ma yalfizun kavlin illa ladayhi raqibun atid." İnsan hiçbir sözü telaffuz etmez ki mutlaka o iş için hazırlanmış biri onu gözetler, onu kayıt altına alır diyor Allah azze ve celle. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَيُّتْرَكَ da İnsan başıboş bırakılacağını mı zannediyor diyor Allah Azze ve Celle. Yani hiç ona karışmayacağız, onu yarattık, onu yeryüzüne bir saracağız, istediği gibi yaşasın. İslam'da böyle bir anlayış nedir? Yoktur. Zaten Kur'an-ı Kerim'de kıyamet gününün çokça çok hatırlatılması, çokça çok tekrarlanması. Bak dikkat edin, şimdiye kadar anlattığımız neredeyse hemen hemen her surede kıyamete bir şekilde Allah Azze ve Celle değiniyor. Veya bir şekilde ima ediyor. Bunun sebebi nedir? Bu da Allah'ın bu ayette oluşturmak istediği insan için bir adımdır. Yani kıyamet var, ben tekrardan dirileceğim, yaptıklarım benim önüme gelecek. Küçük büyük hiç fark etmez, her yaptığımı kendi önümde bulacağım. Veyahut da iyi veya kötü hiçbir şey yoktur ki mutlaka benim önümde yazılıyor. Yani ister iyi yap, hatta düşüncelerim bile yazılıyor. Aklımdan geçenler bile yazılıyor, vesveselerim dahi yazılıyor diye. İnsan eğer bu bilinçte, bu anlayışta olursa Allah Azze ve Celle'nin istemiş olduğu toplum bu şekilde oluşur. Yani Müslüman kimdir? Müslüman hem Allah'la olan ilişkilerinde, hem insanlarla olan ilişkilerinde sorumluluk bilinciyle, sorumluluk duygusuyla hareket eden insandır. Sadece Rabbi ile değildir bu. Aynı zamanda insanlarla olan ilişkilerinde de bu geçerlidir. Bu da neden kaynaklanır? Allah Azze ve Celle'nin Müslümanı terbiyesinden kaynaklanır. Bir, kıyamet günüyle, yani mutlaka dirileceğim. İki her yaptığının yazılmasının Müslümana sürekli telkin edilmesiyle Müslüman ister istemez böyle bir şekle bürünür. Biz de aynı şekilde böyle olmak zorundayız. Yani bu ayetleri okurken işte ne güzel Allah Azze ve Celle böyle diyormuş değil. Yani bu ayetleri duyduktan sonra ha benim böyle olmam gerekiyormuş demek ki. Yani bilinçli bir insan olmam gerekiyormuş. Şuurlu bir insan olmam gerekiyormuş. Ben bir hareketi yaptığım zaman iki şeyi düşüneceğim. Bir, bu yaptığım hareket İyi veya kötü mutlaka yazılıyor, yazanlar kesinlikle yorulmuyor ve kıyamet gününde bu bir şekilde benim önüme gelecektir. Benim önüme geldikten sonra benim dönüşüm yoktur. Yani hani tamam ben pişman oldum, bunu affedelim, bunun üstüne bir çizgi atalım, bir dahaki sefer böyle bir şey olmaz, böyle bir şeyimiz de yoktur. Böyle bir seçeneğimiz, böyle bir hakkımız da söz konusu değildir. Sürekli bu düşünceyle Müslüman fiil yapmak zorundadır, bir şey yaptığı zaman bu üç maddeyi gözünün önüne getirmelidir ve bu tam anlamıyla Kur'an'ın istediği müttaki insan, muhsin insan bu şekilde oluşur. Yani müttaki kimdir? Muttaki insan, Allah'ın emrettiklerini yerine getiren, Allah'ın emrettiklerinden kaçınan muhsin kimdir? Allah'ın emrettiklerini dört dörtlük yerine getiren insan. E peki bunun eşittiri nedir? Bunun eşittiri Allah'a karşı sorumlu olan bir insan demektir. Eğer böyle bir insan olmak istiyorsak, Kur'an'ın yetiştirdiği ve övdüğü insanlardan olmak istiyorsak bu üç madde sürekli aklımızda olacak. Yazılıyor, karşıma gelecek ve dönüşü yoktur. Yani, Ay, ''Ya Rabbi ben pişman oldum, tamam geri dönüyorum.'' dediğinde cevap bellidir. Kella, Artık dönüş yoktur. Ne yaptınızsa o dünyada yaptınız, bir daha bunun dönüşü yoktur diye. Böyle olursak o zaman bu ayetler pratik olmuş olur. ''İn kullu nefsin lemme aleyhâ hafiz'' ''Her nefsin üzerinde mutlaka onu koruyan, mutlaka onun yaptıklarını yazan, kayıt altına alan bir koruyucu vardır.'' diyor. Allah Azze ve Celle. Daha sonra Allah insana yöneliyor. Yani umumi olarak insanın kendisine yöneliyor. هَلْ يَنْزُرِ insanu مِنْ مَا İnsan neden yaratıldığına bakmaz mı? diyor Allah Azze ve Celle. خُلِقَ مِنْ مَا İnsan fışkıran, tazyikli bir sudan yaratılmıştır diyor Allah Azze ve Celle. İnsan meniden yaratılmıştır diyor Allah Azze ve Celle. min beyni sulbi ve وَالتَّرَائِبْ O sırt ile Kaburga kemiği arasından akıp gelen bir sudur diyor Allah Azze ve Celle. Burada Allah neye dikkat çekiyor? Aynı Alak suresinin başında zikrettiğimiz gibi insanın hakikatine ve gerçeğine dikkat çekiyor Allah Azze ve Celle. Yani sen kimsin ki ey insan diyor. Hani senin üzerinde bir koruyucu vardır diyor ya. Şimdi bir grup insan buna boyun eğecek tamam. Rabbim benim üzerinde bir koruyucudur. Benim her yaptığımı yazdırıyor bu şekilde diye Müslüman dediğimiz teslim olan insan olacak. Bir grup insan da bu gerçeği kabullenmeyecek. Ya kendi iç dünyasında kabullenmeyecek veya iç dünyasında kabullenecek fakat bunun nefsine ve şehvetlerine yenik düştüğünden dolayı bunu pratiğe dökemeyecek. İşte bu pratiğe dökemeyen, şehvetlerine yenilen veyahutta işte Allah azze ve celle'nin bu gerçeğine inanmayan insanlara Allah azze ve celle hitap ediyor. Neden yaratıldığınıza bakmaz mısınız diyor. Yani siz o kadar aciz kendi elinizle dokunmak kendi elinizle dokunduğunuzda iğrendiğiniz bir şeyden yaratıldınız gördüğünüz zaman iğrendiğiniz bir şeyden yaratıldınız diyor Allah Azze ve Celle siz meniden yaratıldınız diyor Allah Azze ve Celle bu da nedir insana sürekli kendi hakikatini hatırlatılmasıdır yani her günahkar yeryüzünde Allah'a karşı tekebbür etmiş yeryüzünde Allah'a karşı baş kaldırmış bir insandır İsterse istemiş olduğu bu günah küfür seviyesinde bir günah olsun İsterseniz işlemiş olduğu bu günah, haram seviyesinde bir günah olsun fark etmez. Ama her günahkar mutlaka yeryüzünde Allah'a karşı tekebbür etmiş, Allah'ın hudutlarını çiğnemiş ve tağutlaşmış bir insandır. Kendi haddini aşmış bir insandır. İşte Allah günahkar olan insanlara, iki manasıyla şirk ve haram manasını kastediyorum. Günahkar olan insanlara Allah azze ve celle kendi mahiyetlerini hatırlatıyor. Yani siz günah işlerken hiç düşünmez misiniz? Allah'ın emirlerine karşı tekebbür ederken hiç düşünmez misiniz? Aslınız nedir? Kur'an her zaman iki noktaya dikkat çeker. İnsan için aslına dikkat çeker ve döneceği yere dikkat çeker. Yani bir sudan geldin, pis bir sudan geldin toprağa döneceksin tekrardan. Yani toprağın dibine gireceksin tekrardan ve bedenin çürüyecek. O kendisiyle tekbür ettiğin, kendisiyle günah işlediğin bedenin bir gün gelecek çürüyecek sana hiç bir faydası olmayacak diye Allah Azze ve Celle sürekli bu noktalara dikkat çeker. İnsanın bu noktasına dikkat çekildikten sonra yani işte sen kimsin ki ey insan dermişçesine neden yaratıldığına bakmaz mısın? Ey insan dedikten sonra Allah azze ve celle ondan sonra insana diyor ki innehu alâ rac'ihi lekadir işte o Allah sizi yoktan bir sudan var eden Allah sizi tekrardan geri döndürmeye kadirdir diyor Allah azze ve celle tabi burada iki tane tefsir var bir sizi yaratan Allah dileseydi o meni tekrardan kaburgayla sırtın olduğu yere geri döndürürdü. Allah buna kadirdir. Onu oradan çıkarıp insan haline getiren bir Allah, onu tekrardan döndürüp yerine sokabilir. Yani sizi hiç yaratmayabilirdi Allah Azze ve Celle. İki ve racih olan tefsir nedir? Allah Azze ve Celle sizi tekrardan diriltmeye kadirdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah ne der? اَلَّذِي يَبْدَعُ الْخَلْقَ thumma يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهْوَا اَهْوَا عَلَيْهِ Yaratmayı ilk başlatan, Tekrardan onu döndürecek olan da O'dur diyor Allah Azze ve Celle. Ve O daha kolaydır diyor Allah Azze ve Celle. Yani yoktan var etmeyi düşünün. Bir de var olan bir şeyi tekrardan ayağa kaldırmayı düşünün. Tamir düşünün yani. Hiç olmayan bir şey icat etmek ve var olmuş, bozulmuş bir şeyi tekrardan tamir etmeyi düşünün. Yoktan var etmek icat daha zordur. Tamir etmek kolaydır. Zaten yapılmış belli olan bir şeyi tekrardan ayağa kaldırıyorsunuz. Allah Azze ve Celle de buna dikkat çekiyor. Bizim size aslında kafanızın almaması gereken yaratmamızdır. Yoksa diriltmemiz değildi. Çünkü yaratanın diriltmesi zaten kolaydır diye. Burada ne diyoruz bu ayete gelme? Diyoruz ki racih olan tefsir Allah azze ve celle'nin bizi kıyamet gününde tekrardan dirilteceğine dairdir. Şimdi dikkat ederseniz bakın insanoğlu bir su. Yani hiçbir şeyken sadece bir su. Bu su kendiliğinden geliyor. işte bir yerden geliyor. Ondan sonra bir Allah azze ve celle'nin sağlam bir yerde karar buluyor diyor. Kadının rahminde bu su karar buluyor. Bu su, karar bulduktan sonra kadının rahminde su kendi kendine şekillenmeye başlıyor. Yani biraz su der, biraz daha katı bir su. meni, kendi kendine şekillenmeye başlıyor. 9 aylık bir süre içerisinde Allah azze ve celle mesela hiçbir insanın gözü karnında, gözü ayağında, ayağı kafasında değil. Her insan doğduğu gün yani ilk yaratıldığı günden bugüne kadar belli bir suretle belli bir şekle giriyor. Daha sonra Allah azze ve celle ağızdan giden Hiçbir akıl ve iradesi olmayan şu iç organlarımızda annenin midesine gidecek olanla, çocuğun midesine gidecek olanı birbirinden ayırıyor ikisini ve çocuğu bu şekilde besliyor. Daha sonra akıl almaz bir şekilde çocuğu dünyaya getiriyor. Çocuğun hacmi ve çocuğun doğumunu düşünün. Aslında normal şartlarda aklın almayacağı bir şeydir bu. Çocuğu Allah Azze ve Celle bu şekilde doğuruyor ve düşünün o halde çocukluk halinden gençlik haline, Kur'an ayetiyle kuvvet haline, ve daha sonra Allah azze ve celle tekrardan o ömrün en rezil haline, yaşlılık haline döndürüyor. Bunlara kadir olan Allah. Bunları yapan Allah ve bunları öyle yerlerde yapıyor ki sanki şuna dikkat çekiyor. Bak, hiç irade, akıl, yönetme imkanı olmayan yerlerde ben bunları gerçekleştirdim diyor Allah azze ve celle. Kadının rahminde küçücük bir yerde ben bunları gerçekleştirdim diyor sanki Allah azze ve celle. Bunlara kadir olan, bu kadarına gücü yeten emin olun sizi tekrardan diriltmeye nedir? tekrardan diriltmeye kadirdir, diyerekten Allah Azze ve Celle ne yapıyor? <gülüyor> İnsanlığı bu şekilde uyarıyor. <gülüyor> Daha sonra, yani kıyamet gününe tekrardan bir dikkat, tekrardan dirilmeye dikkat çekildikten sonra, bu defa Allah Azze ve Celle <gülüyor> başka bir olaya dikkat çekiyor. يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ فَمَا min مِنْ ve la نَاصِرِ O gün bütün sırlar açığa çıkacaktır diyor Allah Azze ve Celle. Bütün gizlilikler, kapalı olanlar, setredilmiş şeyler o gün açığa çıkacaktır diyor. Ve insanın ne bu açığa çıkanları def bir kuvveti olacaktır, ne de insana dışarıdan yardım edecek bir güç olacaktır diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de sürekli zikredilir. O gün bütün her şey açığa çıkacaktır. Bütün gizlilikler hepsi o gün ne yapacaktır? İnsanın önünde açığa çıkacaktır. Yani kapalı mekanlarda, insanın kendi içinde, kimsenin görmediği yerlerde yapmış olduğu günahlar dahi o gün, yapmış olduğu yanlışlar dahi, yapmış olduğu taatler dahi, güzellikler dahi hepsi o gün insanın önüne ne yapacaktır? Gelecektir. İster küçük olsun, ister büyük olsun. Allah azze ve celle bunu zerreyle ifade ediyor. Ve men ya'mel miskale zerratin hayra yara ve men ya'mel miskale zerratin şerra yara. Kim zerre kadar hayır yaparsa da onu görecektir. Zerre kadar şer yaparsa da onu görecektir diyor. Yaume tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrin muhdarah ve ma amilet min su. O gün her nefis yapmış olduklarını kendi önünde görecektir. <gülüyor> i̇ster iyilik olsun, ister kötülük olsun. Allah Teala burada özellikle gizliliği söylüyor. Zaten açık olanın açığa çıkacağını herkes biliyor. Hani insan fıtratında insanlardan gizileyebildiği için Gizlediklerini sanki Allah'tan da gizleyecekmiş gibi bir hal vardır. Allah Azze ve Celle bu düşünceye reddiye veriyor. Böyle bir şey olamaz diyor. O gün bütün yapılanlar hepsi nedir? Küçük büyük, gizli kapalı, içimizden geçirdiğimiz, kapalı ortamlarda yaptığımız her şey bizim önümüze gelecektir. Aslında sorun bu değildir. Yani bu bir musibettir. İnsanın önüne her şeyin geleceği, hatta Peygamberimiz diyor Allah Azze ve Celle kulu çekecek, tek tek ona günahlarını anlatacak. Sen bunu yaptın, bunu yaptın, bunu yaptın, bunu yaptın diye İnsan tabii şaşıracak. <gülüyor> Ondan sonra Allah Teala dönecek diyecek inkar ettiğim bir şey var mıdır? Yani bu anlattıklarıma yok ya Rabbi diyecek. Hadi diyelim birileri inkar etmeye kalktı. Allahu Teala hem ağızlarına mühür vuracak hem organlarına mühür vuracak. Konuşamayacaklar. Allah'ın istediği yerler konuşacak. İnsanın eli konuşacak. İnsanın ayağı konuşacak. İnsanın gözü konuşacak. İnsanın cildi konuşacak. Ya u menakhtimu ala efwahihim ve tukallimuna eydihim ve bima biz o gün onların ağızlarını mühürleriz de elleri ve ayakları yaptıklarına şahitlik eder diyor. Allah azze ve celle. İnsanın gizleyebileceği bir şey yoktur o gün. Üzerini kapatabileceği bir şey yoktur o gün. Her şey insanın önünde açığa çıkacaktır. O gün <gülüyor> bu birinci musibet. Bundan daha kötü bir musibet aslında. Yani insanlar artık bütün bahanelerin önü kesen mesela fe malehu min kuvvatin ve la nasir. Ne kendi nefsinde bunları defedecek bir kuvveti olacaktır. Ne de insana dışarıdan bir yardımcı gelecektir diyor Allah azze ve celle. Burada da Allah bize diyor ki o gün teksiniz. O gün kimse sizin yanınızda olmayacaktır. O gün rüşvet sizi kurtarmayacaktır. O gün aşiretiniz sizi kurtarmayacaktır. O gün size karşı çok şefkatli olan anneniz, babanız sizin yanınızda olmayacaktır. O gün sadece ve sadece siz ve sizin amelleriniz olacak diyor Allah azze ve celle. Vettaqu yevmen la tejzi nefsun an nefsin şey'en ve la minha وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرٌ Öyle bir günden korkunuz ki diyor Allah Azze ve Celle hiçbir nefis hiçbir nefsin yerine ceza görmeyecektir. Hiçbir nefis hiçbir nefsin yerine bir şeyler yapamayacaktır. Hiç kimse, kimse kimseye şefaat edemeyecektir. Ve hiç kimseden de fidye kabul edilmeyecektir. Param çok ben bunu vereyim de beni affet ya Rabbi. Böyle bir şey olmayacaktır ve ki onlara yardım da edilmeyecektir diyor Allah Azze ve Celle. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ اِلَى اللّٰه ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا Öyle bir günden korkunuz ki diyor Allahu ve Celle. O gün Allah'a döndürüleceksiniz. O gün Allah'a döndürüleceksiniz. Ve o günün içerisinde herkes kendi yaptığının karşılığını bulacaktır diyor Allah Teala ve Celle. Ve onlara kesinlikle zulmedilmeyecektir diyor Allah Teala ve Celle. Yawma yefirru'l mer'u min ve ummihi ve O gün kişi kendi kardeşinden, kendi anne ve babasından kaçacaktır diyor. Allah Azze ve Celle, o gün çocuğuna süt veren anne, kendi çocuğunu bir tarafa fırlatacaktır ve kaçacaktır. <gülüyor> İnsana yardım edebilecek hiçbir şey yoktur. Ne akrabaları, ne annesi, ne babası, ne pişmanlık, ne şefaat, o gün hiçbir şey yok. İnsan ve insanın amelleri vardır sadece. Allah Azze ve Celle'nin karşısında dirileceğiz. Allah Azze ve Celle bize yapmış olduğumuz bütün güzellikleri ve kötülükleri bizim önümüze koyacak. Mizana ağır gelenler, işte onlar felaha olacak. Mizana ağır gelmeyenler, günahlara ağır gelenler, işte onlar kusurana uğrayanlar olacak ve kusurana uğradıktan sonra da bütün sebepler insandan kesilecek. Ve tekat da diyor Allah. Yani o gün hiçbir bahane kalmayacak artık insan için. O gün ona hiçbir yardımcı kalmayacak, sığınacağı hiçbir melce olmayacak, başvuracağı hiçbir kurum olmayacak. Kendisine şefaat edecek. Tabii müminlerin şefaatini kastetmiyorum normal genel. O anda onlara şefaat edecek hiçbir kurumlu olmayacak onlara şefaat edecek hiçbir kurum olmayacak. İşte asıl musibet budur. Yani dönüş olmayacak, bitti mesele. Artık ne yaptıysanız sizin önünüze gelecek olan nedir? Sizin önünüze gelecek olan budur. Allah azze ve celle burada yine bize bir terbiye öğretiyor. Burada bizim nefislerimizi teskiye ediyor. Nefislerimizi kendi pisliğinden arındırmaya çalışıyor. Ey insanlar diyor, kendinizi kandırmayın. Sürekli tefekkür ve tedebüreleh olun. Yaptığınız amellerde dikkat edin. İster gizli ister kapalı ortamlarda yapın, fark etmez. Zengin olmanız, dünyada çok amel yapmanız, alim olmanız, şehit olmanız, mücahit olmanız size hiç bir fayda sağlamayacak. O gün siz ve amelleriniz, amelleriniz sizi kurtaracaksa kurtaracak. Amellerden sonra da Allah bu amelleri kabul edip size rahmet ederse Allah azze ve celle sizi kurtaracak ve kurtulacaksınız. Yoksa bunun dışında ne değildir? Bunun dışında hiçbir şey insana fayda vermeyecektir. Ondan dolayı kendimizi kandırmamamız lazım. Yaşarken, amel yaparken dikkatli olmamız lazım. Bugünün bilinciyle Kur'an'ın bize verdiği bu terbiye ile hayatımızı sürdürmemiz lazım ki o gün Allah muhafaza Allah bizi kutsalına uğrayanlardan eylemesin diye. Daha sonra Allah azze ve celle bunları anlattıktan sonra tekrardan insanların gözlerini, insanların dikkatlerini kainattaki olaylara çekiyor. Ve sema izatil raj'i ve'l ardı diyor. O dönüşlü olan göğe çatlayıp bir şeyler çıkaran yere and olsun ki diyor Allah azze ve celle. Şimdi dönüşlü olan gökten kasıt nedir? <gülüyor> bazı alimler demişlerdir ki yağmurdur. Yani gök sürekli yağmur bulutlarını taşır, getirir, yağmur yağar, tekrardan onlar gider, tekrardan başkası gelir. Yağmur bu şekilde dönüşlü olduğundan dolayı diyor bazı e, alimler. Yani İbni Abbas da bunlara dahil tabii. Bundan dolayı diyorlar e, göke, gökyüzüne dönüşlü gök Yani yağmurları döndüren. Kimisi de diyor ki <gülüyor> bu değil de Ayetin başında, surenin başında bahsedilen yıldızdan bahsediyor Allah. Gök cisimleri sürekli doğup battığı için, bir yörüngede döndükleri için güneştir, aydır, yıldızlardır. Allah Azze ve Celle buna dikkat çekiyor diyorlar. Ee, önemli değil, her ikisi de kabul edilebilecek bir tefsirdir ama Allahu Alem surenin e, akışına ve muhtevasına uygun olan gök cisimleridir. Çünkü Allah girişte gök cisimlerinden bahsetmiştir. Allah Azze ve Celle buna dikkat çekiyor, dönüşlü olan göğe. Ve nebatı çıkarıp bitiren yere, yani sada diyor Allah Azze ve Celle, çatlatıp yeri çıkan, e, nebatı çıkaran, bitkiyi çıkaran yere andolsun ki diyor. Şimdi bu iki manzarayı düşünün, yüzünün mesela işte e, dönüşlü bir gökyüzü oldu, ister yağmur anlamında düşünün, ister yörünge anlamında düşünün. Yeryüzünün de insanlara nebat verdiği, Allah'ın ve emriyle çatlayıp, Olağanüstü bir şekilde yeryüzünün insanın nebat verdiğini düşünün. Bu iki gerçekte hiç kimse ihtilaf etmez. Yani gözle görülen, müşahade edilen bir şey olduğundan dolayı ve bunları Allah'ın yaptığında da insanların çoğunluğu gene ihtilaf etmez. İnsanların kabul ettiği bu gerçeği Allah insanlara zikrettikten sonra اِنَّهُ faslun فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ İşte o Kur'an hakla batılın arasını ayıran son sözdür diyor Allah azze ve celle. Nasıl ki yer ve gök haksa bunu kabul ediyorsanız aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de böyledir diyor Allah Azze ve Celle. O, hakla batının arasını ayıran son sözdür. Ondan sonra başka bir söz yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Ve bir, o bir oyun ve eğlence değildir, o bir şaka aracı değildir diyor Allah Azze ve Celle. Burada da Allah müşriklerin şeyini çekiyor. Müşrikler Kur'an-ı Kerim'le dalga geçtikleri için müşrikler inen ayetleri işte kendi aralarında espri konusu yaptıkları için bugünkü müşrikler gibi Allah Azze ve Celle onlara çok sert bir dille, çok sert kelimelerle, çok ağır hem kendi içeriğinde lugat olarak ağır olan kelimelerle, hem uslup olarak, ağır olan bir uslupla müşriklerin kafasına balyoz gibi indiriyor. اِنَّهُ ve فَصْبًا وَمَا bil بِالْهَزْلِ İşte o Kur'an, hakla batının arasına ayırandır diyor Allah Azze ve Celle. Ve o bir şaka aracı değildir diyor müşriklere. Doğrudur. Bu Kur'an hakla batının arasına ayıran kitaptır. Vahiy olduğundan dolayı ancak bu kitaba tabi olunarak hakla batınlara arası bilir ve aynı zamanda bu kitabın sahibi olan insanlar bu kitabı <gülüyor> yeryüzünde pratize etmeye çalışan insanlar veya bu kitabı kanunlaştırmaya çalışan insanlar bunu hayat nizamı haline getiren insanlar şakacı, eğlenceci, boş, sorumluluk duygusu olmayan, hafif, kişiliksiz, şahsiyetsiz insanlar olamaz. Bunlar gerçekten Kur'an'ın kendi muhtevası gibi ciddi olan insanlardır. Bunlar sorumluluk duygusu olan insanlardır. Mesela Mekke'nin müşrikleri Allah özellikle ne diyor? O kitap diyor, oyun ve eğlence aracı değildir. Yani sizin gibi böyle şahsiyetsiz, hafif insanların ağzına dolayacağı oyun ve eğlence aracı değildir diyor. Onun için çünkü Kur'an daha önce hatırlıyorsanız demiştik. Gerçekten ağır bir yüktür. Yani Allah azze ve celle ilk yıllarında da peygamberimize bunu zaten bildiriyor. Sen سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا diyor. Biz sana ağır bir yük yükleyeceğiz ey Muhammed diyor. Biz bu Kur'an'ı dağlara indirmiş olsaydı eğer, sen onun paramparça olduğunu görecektin diyor. Biz bu Kur'an'ı dağlara indirdik de, dağlara arz ettik de, dağlar emaneti yüklenmedi diyor Allah Azze ve Celle. Neden dolayı? Kur'an-ı Kerim'in ağırlığından dolayı, yükünün ağırlığından dolayı, insanı altında ezdiğinden dolayı, ciddiyet istediğinden dolayı. Fedakarlık istediğinden dolayı, vakit istediğinden dolayı, bir şeyleri onun uğruna, en sevdiğimiz şeyleri onun uğruna vermeyi bizden istediğinden dolayı Kur'an-ı Kerim'i yüklenmek kimin işidir? Ciddi olan insanların işidir. Sorumluluk bilinci olan insanların işidir. <gülüyor> o hayatı ve dini şakaya alan, oyun ve eğlenceden gören insanların sorumluluğunun altından kalkabileceğine değildir? Sorumluluğun altından kalkabileceği bir kitap kesinlikle ve kesinlikle değildir. Daha sonra Allah Azze ve Celle müşrikler için diyor ki innehum yekidu ne keda ve ekidu keda femehilil kafirine emhilhumuruvida. Ey Muhammed diyor işte o kafirler, o şahsiyetsiz, kişiliksiz Allah'ın ayetleriyle dalga geçen kafirler var ya diyor. Onlara biraz mühlet ver. Onlar tuzak kuruyorlar diyor. Onlar senin ve müminler için, bu Kur'an için tuzak kuruyorlar diyor. Ben de onlara bir tuzak kuruyorum diyor Allah Azze ve Celle. Sen onlara diyor, birazcık onları ertele. Onlara az bir mühlet tanı diyor Allah Azze ve Celle. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a. Şimdi o dönemi şöyle bir düşünün. Yani bu ayetleri anlamadan önce, işte müşrikler tuzak kuruyorlar, ben de tuzak kuruyorum. Sen işte onlara az bir mühlet tanı diyor Allah Azze ve Celle. O dönemi bir düşünün. Yani Peygamberimiz ve bir grup insan, hiçbir güçleri ve kuvvetleri sığınabilecekleri hiçbir yeri yok. Yani yeryüzü koşullarında zayıf, zayıflığın son haddini yaşayan insanlar, bir de bunun yanında mütekebbir, tekebbür etmiş, yeryüzünde büyüklenen Müslümanlara zulmeden müstekbirler var. Böyle bir ortamda ve bu müstekbirler her gün yeni bir plan buluyorlar. Yani bir gün Peygamberimiz Kur'an okunda diyorlar ki işte o Kur'an'ı dinlemeyin, onu ilga ediniz diyorlar. Alkış çalmaya başlıyorlar. Bir gün işte panayır geldiği zaman diyorlar ki ne yapalım hadi gidelim bütün müşrikleri gezelim diyelim ki bu Muhammed sihirbazdır. İşte anneyle çocuğun kadınla kocanın arasında ayıran bir sihirbazdır diyorlar. Bir gün diyorlar işte bu Muhammed dönmedi. Gelin diyorlar bu Muhammed'e şey yapalım. bu Muhammed'e bazı tekliflerde bulunalım. Ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam gel seni kendimize melik yapalım. Gel bizim parlamentomuza git, İstiyorsan sana kadın verelim. Mal toplayalım sana. Hastaysan seni doktora götürelim. Yok bu da olmadı, bu defa yeni bir plan kuruyorlar. O zaman elinizden geldiği kadar bunlara işkence yapın. Yani ne nasıl yapabiliyorsanız bunlara işkence yapın. Bu da tutmadı, insanlar sabretti. O zaman ne yapın? O zaman getirin bunları aç bırakalım diyorlar. Üç sene bunlara biz bir boykot uygulayalım. Bu da tutmadı, gene bu insanlar dininden dönmedi. O zaman gelin bunları öldürelim diyorlar. Şimdi böyle bir ortamı düşünün. Bir grup insan aynı bugünkü kafirler gibi oturmuşlar sürekli Müslümanlara karşı tuzak kuruyorlar. Nasıl bunları dinlerinden döndürebiliriz? Veya dinlerinden döndiremesek bile nasıl bunlara taviz verebiliriz? Nasıl bunları cıvıklaştırabiliriz? Nasıl bunları böyle resmisi haya çekebiliriz diye peygamberimize meleklik teklif ettikleri gibi sürekli böyle planlar kurmaya çalışıyorlar. İşte bu dönemde vahyin ilk döneminde Allah azze ve celle diyor ki onlar tuzak kuruyorlar. Ben de tuzak kuruyorum diyor Allah azze ve celle. Şimdi burada aslında bakın ayetin genel şeyini düşünün, Allah Azze ve Celle gökten bahsetti, yıldızlardan bahsetti, bir meniden bahsetti, öyle değil mi? Kıyamet gününden bahsetti. Sürekli Allah'ın işleri mükemmel düzenlemesine dikkat çekti. Yani akıl almayan şekilde Allah'ın olmayan şeyleri var ettiğini dikkat çekti. Sonra Peygamberimize diyor ki onlar tuzak kuruyorlar, ben de tuzak kuruyorum. Yani diyor ki Allah Azze ve Celle, ey Muhammed sen zannetme ki bunların kurmuş oldukları tuzaklar benim kendi düzenlememin, benim kaderimin dışında gerçekleşiyor. Sakın böyle bir düşünceye kapılma diyor Allah Azze ve Celle. Nasıl insanı yoktan var ettim, getirdim, sudan yarattım, şekil verdim, çok mükemmel bir şekilde olayları çevirdim. Aynı şekilde bu tuzakları da ben çok mükemmel bir şekilde çeviriyorum. Bir hikmete bina olaraktan, bir hikmete mebni olaraktan bu tuzaklar kuruluyor. Size işkenceler yapılıyor diye. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve müminlerin dikkatini buraya çekiyor. Ve daha sonra <gülüyor> müminler bunu anladıktan sonra yani tamam Allah Azze ve Celle bunlara bir tuzak kuruyor. Bunlar tuzak kuruyor Allah da bir e, tuzak kuruyor diye. Ve Allah Azze ve Celle diyor onlara mühlet tanı. Yani Allah Azze ve Celle Peygamberimize burada az bir mühlet tanı. Ne diyor Allah Azze ve Celle Peygamberimize? Ey Muhammed bu sürekli devam etmeyecek. Bu geçerli bir süredir demek istiyor Allah Azze ve Celle. Bunun mutlaka bir sonu vardır. Zannetme ki bunlar sürekli yeryüzünde böyle tekebbür edecekler. Bunlar sürekli böyle yeryüzünde sizi ezecekler. Sakın böyle bir şey zannetme. Hani diyor Allah Azze ve Celle, ben sana önceki ayetlerde demiştim ya kefas bir. <gülüyor> Rabbin için sabret, yani dayan, sana yapılan eziyetlere biraz Boyun ey demiştim ya, biraz sabret demiştim. Zannetme ki bu sabır ebedidir. Sürekli siz ez, ezileceksiniz. Böyle bir şey yok ey Muhammed diyor. Bu belli bir süre için geçerlidir. Az bir mühlettanı sen ondan sonra ne yapacaksın? Benim onlara yapacağımı göreceksin diyor. Benim onlara kurmuş olduğum tuzağı göreceksin diyor Allah Azze ve Celle. Aynı şekilde daha sonra Kur'an-ı Kerim bu gerçeği tafsilatlandırıyor. Mesela Firavun'un Hz. Musa'ya ve Hz. Musa'nın kavmine yapmış olduğu şeyleri düşünün. Tuzakları düşünün. Yani bir tuzaklar kurdular, bir şeyler yaptılar, onların erkek çocuklarını keselim dediler, kız çocuklarını bırakalım dediler, onları yeryüzünde küçültelim dediler. Firavun dedi, biz onların üzerinde onları kahredeniz dedi. Fakat sonunda ne oldu? Allah Azze ve Celle ne yaptı? فَاَغْرَقْنَاهُ وَجُنُودَهُ فِي الْيَمْ ve وَجُنُودَهُ فِي الْيَمْ Biz onu ve askerlerini suyun içerisine gömdük dedi Allah Azze ve Celle. Nuh'un kavmini düşün. Ve mekeru mekr'en kebira diyor Allah Teala ve Celle. <gülüyor> Kibirilerin yaptığı veya çok büyük bir şekilde tuzak kurdular diyor. Nuh'un kavmi için. Ne oldu peki Nuh'un kavmi? Fe encaynahu vellezina amanu ma'ahu fil fulk ve aghraqna allzina kazzabu bi ayatina innahum Biz Nuh'u ve Nuh'la beraber iman edenleri gemide kurtardık diyor Allah Teala ve Celle. O kafirleri, ayetlerimizi yalanlayanları ise ne yaptık? Onları boğduk diyor Allah Teala ve Celle. Ayet-i kerimede. Bunun dışında Mekke'nin müşrikleri düşünün mesela. Ve izyem kuru bı ke alzine kafaru, li yuthbituk, auyakturuk, auyuxriduk, vayemkuru ne vayemkuru Allah. Vallahu khairul Hani onlar seni yurdundan çıkarmak için, seni öldürmek için ve seni hapsetmek için planlar yapıyorlardı diyor Allah Azze ve Celle. Tuzak kuruyorlardı, Allah da onlara tuzak kurdu diyor. Ve Allah tuzak kuranların neydir? Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır diyor Allah Azze ve Celle. Kur'an-ı Kerim sürekli bize bu. Gerçeği bildiriyor. Ne diyor? Siz üzerinize düşeni yapın. Siz taviz vermeden, sabrederekten tevhidi yeryüzünde yaşayın. Her peygamberin getirmiş olduğu davet olan, yeryüzünde Allah'a ibadeti tahakkuk edirip, ettirip, bütün tağutlardan beri olmayı, bütün tağutlardan istinab etmeyi, bütün tağutları ve tağutların kullarını tekfir etmeyi, ne pahasına olursa olsun, siz bunu yapın ey insanlar diyor Allah azze ve celle. Allah mutlaka onların tuzaklarını boşa çıkaracaktır. Yani bize mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah sizce niye Firavun'un mülkünü anlatıyor? Yani Firavun'un mülkünden bize ne? Firavun'un ulaştığı şeylerden bize ne? İşte at kavminin ulaşmış olduğu o büyük e, bahçelerden bize ne? Veya işte Semud kavminin dağları oyup da yaptığı o büyük büyük saraylardan bize ne? Yani bunun bize ne faydası olacak? Düşündüğünüz aslında çok büyük bir faydası var. Bak bu seviyede olan insanlar var ya diyor Allah azze ve celle, ben onları yerle bir ettim onları, onların tuzaklarını ben boşa çıkardım diyor. Bunların tuzaklarını da ben boşa çıkardım diyor Allah Azze ve Celle. Ne şartıyla? Siz sadece üzerinize düşeni yapın. Siz sadece onlara az bir mühlet tanıyın ve Allah'ın size emrettiklerini olduğu gibi yeryüzünde neye geçirin? Olduğu gibi yeryüzünde e, pratiğe geçirin. Bunları uygulayın. Bu da nedir? Yeryüzünde tevhidi yani ibadette Allah Azze ve Celle'nin birlenmesini gerçekleştirmek, şirkten, şirkin ehlinden, tağutlardan onları tekfir etmek, ve onlardan beri olmak ve güç bulunduğu zaman bunlarla cihad etmek. Siz bunu gerçekleştirin, siz gerisine karışmayın. Onların kurduğu tuzaklar, onların güçleri, paraları, kurumları, devletleri, askeriyeleri, polisleri, bunlar Allah'ın yanında nedir? Bunlar Allah'ın yanında boş olan şeylerdir. Demek istiyor Allah Azze ve Celle. Ve sureyi bu şekilde Allah müminleri teselli ederekten, müminlere Kur'an'ı bir gerçekliği öğrettikten sonra sureyi ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Sureyi bu şekilde Allah Azze ve Celle tamamlıyor. O zaman bizim bu sureden başa dönecek olarak çıkaracağımız notlar nelerdir? Yani vahyin terbiyesiyle <gülüyor> terbiye olmak isteyen insanlar. Bir, birinci nokta hesap, yazılma ve geri dönüşün olmayışına inanmak. Yani sürekli kendimizi bu terbiyeyle terbiye etmek. Biz öyle insanlarız ki yapmış olduğumuz her iyi ve kötü, açıkta ve kapalıda, içimizde ve dışımızda her şey yazılıyor. Ve bu bir gün bizim karşımıza gelecek. Ve karşımıza geldiği gün ne bize fayda verecek bir şey var, bir kurum var, ne de geri dönmeye imkanımız var. Kendimizi bu şekilde ne yapmamız lazım? Sorumluluk bilinciyle, müttakit dediğimiz insan budur işte. Yani bu bilinçle hareket eden insanlardan bu şekilde nefislerimizi terbiye etmemiz lazım. İki, eğer şeytan bize vesvese verdiğinde kendi aslımıza şöyle bir dönüp bakmamız lazım. Biz neydi ki? Biz neyiz ki Allah'a karşı kafa kaldırıyoruz? Allah'ın hududlarını çiğniyoruz diye dönüp buna bakmamız lazım. Üçüncüsü, Davetin ilk yıllarında bize yapılan saldırılar, davetin ilk yıllarında bize kurulan tuzaklar, davetin ilk yıllarında kâfirlerin çok güçlü görünmesi bu sadece bir süreçtir. Az bir mühlet diyor Allah azze ve celle buna. Bizim üzerimize düşen nedir? Allah'ın mutlaka bunu boşa çıkaracağına inanıp bu şekilde ne yapmaktır? Bu şekilde üzerimize düşen saydığımız maddeleri yerine getirmektir. Ne diyor Allah Azze ve Celle? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ Biz onlardan yeryüzünde kendilerine uyulan imamlar kıldık. Kimdir bu kendilerine uyulan imamlar? Sabredenler ve bizim ayetlerimize yakın derecesinde iman edenler. Sabreden nedir? Demiştik sabır korkaklık değildir. Sabır, Allah'ın emirlerini olduğu gibi yerine getirip, başa gelen musibetlere rıza göstermektir. Bu şekilde üzerine düşeni yerine getirenler ve Allah'ın ayetlerine yakın derecesinde iman edenler. Mutlaka Allah'ın yardımı bir gün gelecektir. Mutlaka Allah müminleri bu beladan kurtaracaktır diye, bu itikatla hareket etmek mutlaka ne olacaktır? Allah Azze ve Celle'nin yardımı bir şekilde bize de gelecektir. Bizim üzerimize düşen nedir? Yardımın gelebilmesi için sebepleri hazırlamak ve bu sebepleri hayata geçirmektir.